Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Şerten ve İsmail Başöz. Kayıp Şilt Özürlerimle, bir sezon boyunca kriket oynayan modalılar Şilid'i kolayca kazandılar. Kalpleri zafer sevinciyle bayram ederken rakiplerin haline zevkle baktılar. O zaman ne kazandıklarının ne kendilerini bekleyenin farkındaydılar. Yine de herkes görüp imrensin diye pencerenin önüne koydular. Akşam güneşiyle parlıyordu. Üstünde isimleri yazıyordu. Ama bir her gelenin hayal gücü çalıştı. Şimdi onlara hazinelerinin yasını tutmak kaldı. Heyhat, ümit ve özlemle. Onca mücadele ve kavgadan sonra bekledi bebekliler şildin gelmesini. Yaşamlarının en büyük arzusunun ellerine geçmesini. Akıllarının başından gitmesi bir ağız dalaşına bağlandı. Zamanla bu kavga yatışsa da ümitler başka bahara kaldı. Belki o şilde artık yalnızca bir melek bulur. Belki çoktan eritilmiş, piyasada harcanacak dolar olmuştur. Pera, Ocak 29-1900 Le Moniteur Oriental gazetesinde yayınlanmış Kayıp Kayıpşilt isimli şiiri aktardık size. İngilizcesinden çeviren de Fethi Aytunay'dı. Osmanlı Melekleri isimli kitaptan Mehmet Yücel'in yazdığı ve evet herkese iyi pazarlar. Açık Radyo 94.9'da Libero programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Volkan Ayır ancak yani Jingle'da duyduğunuz hiçbir isim aramızda değil. Tam Morgül, İsmail Başöz ve Bağış Erten bugün olmadığı için. izinliler evet. değil mi? İzniler. İz sahip olarak ben varım <gülüyor> Alp Agay. Evet Alp Agay'ı da yanımıza kattık. Mehmet Yüce ile geçen hafta. Konuştuğumuz gibi ikinci program için buluştuk. Hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk Volkan Bey. Evet. Geçen hafta e, programa doyamadık. E, kitabın birinci bölümünün hatta neredeyse yarısına gelebilmiştik. Birinci bölümünün de kalan bölümlerini de tamamlamak istiyorduk. O yüzden tekrar bir araya geldik. Program birinci bölümünü dinlemek isteyenler varsa libero 949. adresine bakabilirler. Orada programın ilk bölümünde. Konuştuğumuz şeyleri tekrar duymak mümkün. İki program, anca bit program edecek gibi benziyor. Şimdi geçen hafta işte kitabı nasıl yazmaya başladığınızdan, sizi kitabı yazmaya iten şeylerden ve işte ilk futbol kulübü Beşiktaş, vesaireden bahsetmiştik. Türklerin Müslümanların ilk kurduğu evet. kulüp diyelim tabii ona. Evet. Galatasarayın kuruluşu, Beşiktaş'ın kuruluşu, Fenerbahçe'nin kuruluşu gibi şeyleri de değinmiştik. Ve bu değinmeler tabii hani... Türkiye'deki klasik anlamda işte 20. yüzyıl başı değil yani bir yüzyıl daha geriye evet. gidiyor. Yani 19. yüzyılın son çeyreğinde başlayan İstanbul'daki ve Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki futbol faaliyetleri de var. Yani kitabın aslında çığır açıcı yönü bu. Türkiye'deki futbol tarihini neredeyse bir 20 yıl hatta belki daha fazla geriye götürüyor. Yani. Evet zaten okuduğumuz şiirde futbolla alakalı kazanılan bir kupa değil, kriket maçının sonunda kazanılmış bir kupadan şiltten bahsediyor. Ee, şimdi nasıl devam edeceğiz? Biraz da ülkedeki aslında o dönem için belki çoğunluk belki de şimdisi için azınlık dediğimiz Ermeni, Rum e, işte Musevi futbol takımlarından bahsedeceğiz. Evet. O dönem kurulmuş. Tabii. Ya tabii. O zaman aslında çoğun, nüfus olarak çoğunluk değiller ama e, kültürel Eş... ve sosyal faaliyetlerde çok etkinler tabii. Yani tabii. Hele İstanbul'da onu söylemek lazım. Evet. Levan... nüfus olarak çoğunlukta değillerdir Hı. yine o zaman bile. Levantenlerle beraber aslında çok etkililer. Yani esas etkin olanlar levantenler daha sonra da azınlıklar. Şimdi azınlık dediğimiz dediğiniz gibi o zamanki e, lezzetli mozayıklarımızdan diyelim onlar bizim. E, çok şey kaybetmişiz onları kaybederek diye düşünüyorum öncelikle. Yani şu kitabı yazarken veya kitapla ilgili araştırma yaparken... E, en çok üzüldüğüm şey İstanbul'un, İzmir'in hatta diğer şehirlerimizin azınlıklarını kaybetmemiz. Yani çok e, büyük bir ülke olabilirmişiz hakikaten onlarla beraber. İstanbul ve İzmir için çok çarpıcı tabii. Çok çarpıcı. Hatta e, şu andaki ortamda İstanbul'da bir gayrimüslim nüfustan bahsedildiğinde böyle soru işaretleri oluyor karşınızdaki evet. kişide acaba kimler diye. Evet. Yani çünkü şu an artık sembolik sayılarda tabii. mevcutlar. yani 2000 tane Rum kaldı i, falan gibi. 2000 yani, Rum, evet. işte 16-17 bin Yahudi ve evet. 60 bin kadar Ermeni'den söz evet. ediyoruz ki bu Türkiye nüfusunun binde biri bile değil. değil. yani, yani evet. Bir azınlıktan söz edilemez artık maalesef. Evet. Maalesef öyle. Ee, tabii o zamanlar 1 milyon nüfuslu veya 1 milyona yakın nüfuslu İstanbul'da 100 binden fazla e, Ermeni'nin yaşadığını görüyoruz. E, bir o kadar Rum'un yaşadığını yani yüzde kırka varan bir gayrimüslim kesimin olduğunu eğer düşünürsek o zaman için muazzam bir şey var güç var ve yapılan sanat spor gibi faaliyetlerde de çok çok üstün sıralardalar dolayısıyla da bizim memleketimizde futbolun başlangıcında yine onlar var onların takımları var. Fakat bizim nedense değil tabii nedeni gayet açık da onları dışlamamız hatta 1930'lara doğru gayri federe kulüpler olarak ilan etmemiz var. Hı hı. Cuma liginde Müslümanların oynaması, Pazar liginde Gayrimüslimlerin oynaması var. Bir şekilde ayrımcılığa giden bir durum var. Bundan öncesinde halbuki yani 1904-1905'te başlayan İstanbul Ligine mesela baktığımızda dört tane takım var. Ve Müslüman takımı yok işte. Yok. Değil mi o zaman? Bunlardan bir tanesi İmojen askerlerinin gemisinin kurduğu İngiliz takımı Pür. İkincisi yine modalı İngilizlerin kurduğu moda. Bu da tamamen İngiliz. Üçüncüsü çoğunluğu Rum olan ve birkaç İngiliz ve hatta aralarında bir iki tane Türkünde olduğu Kadıköy. Dördüncüsü de e, tamamen Rumlardan müteşekkil olan Elpis. Hı hı. E, yani bun, yani 110. sezon önceden bahsediyoruz. Bir İstanbul Ligi var. Evet. Ve e, Müslüman sadece birkaç oyuncu var muhtemelen. E, muhtemelen bu var İngilizce. o da. Hı hı. Yani hı hı. E, belki o sezon yok da ondan önceki hı hı. sezon, ondan önceki. E, bir iki işte mevsimde var veya ondan sonraki sezonlarda var. Ama hı hı. şu var e, yani bir e, çok renkli bir e, ahenk var İstanbul'da. Evet. Moda Futbol Kulübü var bir de onu. Mesela şey... moder, evet o e, 1901'lerde da, evet. daha eskiden de var. Ben hani şu anda Lid bir... için size hı hı. şey yaptım söyledim. Daha çok çok eskiden 1884'te kurum Beyoğlu'lu Rumların kurduğu Ermis var. Evet. Kıbrıs'ta öyle bir takım var mesela. Ermis diye var. Evet, Güney Ermis'in Rumca bir anlamı var demek ki. Evet. Yani Güney, Güney Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta ona... Ama 1950'lerde kurulmuş bir olabilir. takım var. Galiba bu sene Avrupa kupalarına da katıldı hatta Olabilir, olabilir, Peki, olabilir. Merak ettiğim şu mesela ilk İstanbul Ligi iki Rum takımı var. Iki, i̇ki, tane, evet, İngiliz i̇ki İngiliz. İngiliz e, Fransız yok mesela. mesela Fransız Alman yok. yok. da bir Ermeni takımı. Ermeni takımı yok. Hı -hı. E, fakat buna karşılık aynı dönemde Kumkapı'da Hı -hı. bir birlik var. Hı -hı. Makriköy'de daha doğrusu senin doğduğun yerde Volkan bir. Bakırköy. Var. Evet, Bakırköy'de birlik var. Orada da Ermeni ve Rum takımları var. E, hatta o... 1907 yılında kurulan Fenerbahçe çok muhtemel yazmıyor ama ee, ilk maçını 4-0 yendiği kum kapıyla ile oynuyor ve çok muhtemel o ligde oynuyor o, o yıl. Yani oraya katılıyor. Ee, yani sadece Makriköy'de de yok. Üsküdar'da da bir lig var. Orada da Ermeni takımları var. Fakat birinci sınıf ligde Ermeni takımı ilk başta yok. Peki o lig öbür diğer e, küçük liglere daha ne bileyim mesela maçlarında nerede oynuyor Makriköy kum Şöyle. Makriköy Barutane Çayırı'nda oynuyor. O zamanlar Makriköy Çayırı ismi. Bazen Barutane Çayırı diye de geçiyor. Bu işgal devrinde Fransızların karargah kurduğu yer Makriköy'de. Burası güzel bir çayırlık orada oynanıyor. Yani başına. mevcut Bakırköy civarında bir yer bu. Şu Tabii anda. galiba biz onu Volkan'la evet. konuştuk. Volkan herhalde biliyor onu. Evet yani Bakırköy'de Barutane deyince benim aklıma gelen hala da bugün ismini Barutane olarak kullandığımız yer olan Ataköy'de bir dönem işte olumsuz bir şekilde e, ismi... E, kullanılan 90'ların ortalarında e, bir yer var. Barut, hani, o dönemler e, orası kullanılmayan boş bir alandı. Gençlerin işte o çayırlıkta bir araya geldiği yerlerden Şimdi, şimdi de, ne var orada? Şimdi orası bir konservatuarda en son. Hala da öyle kullanılıyor diyebiliyorum. Evet. Evet. Ataköy semtinin içindeki 7-8. kısmın orada. AVM olmaması yazık olmuş. Yani, Yok o dönem öyle bir trend yoktu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Baya baskılarla orası daha e, halkın da kullanabileceği bir alana çevrildi. Güzel de oldu aslında. Üsküdar'da iki tane yer ben biliyorum. Üsküdar'ın normal merkezde bir Üsküdar Çayırlığı diye bir yer geçiyor ki hiç öyle bir yere daha sonra rastlamadım. Ama demek ki varmış. Bir de bir de Anadolu Hisarı'nda var. Anadolu Hisarı'nda Er Meydanı diye geçiyor daha sonra. İttihat Terakki'den sonra ismi Er Meydanı haline getiriliyor. Anadolu Hisarı Çayırı var. Ve orada da yine Ermeni takımları, Rum hatta mesela Ermeni takımı en, en meşhurlarından mesela Dork vardır. Jason Club vardır. Bunlar önce orada oynuyorlar. Daha sonra Kadıköy'deki... Ee, İttihat Spor veya daha önceki işte Union kulüp, Union kulüp dediğimiz yerde ikinci kümede oynuyorlar. Yani İstanbul diginin bir de ikinci kümesi var. Hı hı hı. Bu da yak, bu da 1908-9 gibi başlıyor. Bunu da başlatan yine James Lafonten kulüplere yazı yazıyor hatta bu konuda. Şey hı. diyor işte diyor ikinci takımlarınızı da buraya diyor dahil edebilirsiniz. Diyor. Mesela Galatasaray ikinci takımını buraya dahil... Önce Progres'i kümed, e, ikinci kümede oynatıyor. Daha sonra da birinci kümede oynatıyor. Sonra o kulüp gelip Altın Ordu olup da yeniyor. Böyle bir durumu da var yani. İsim orada. hakkını satıyorlar değil mi? <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Devrediyorlar. Progres internasyonal denilen kulüp daha sonra işte Altın Ordu oluyor. 400 yüz akçeye. <gülüyor> yani aslında sattık. baktığınızda bugün olmasında... Arzu ettiğimiz şey hani ikinci takımı profesyonel gibi alt ligde oynasın önerilerini. <gülüyor> o zamanlar yapıyorlar. da yapmışlar evet. en başlarda. Yani o zamanlar sistem şöyle. Birinci küme var. ikinci küme var. Bir de birinci kümenin ikinci takımları var. Hatta Hı -hı. birinci kümenin üçüncü takımları da var. Rezervlik. Rezervin rezervi. Yani böyle güzel bir organizasyon var ve... Ee, onlar o kadar şanssız ki tek bir saha var ellerinde. Union Club hepsini orada oynuyorlar. Sabah 9'da başlıyorsa. Evet, aynen evet. öyle. Aynen. Hatta evet. hakemler cansiperane biçimde 3-4 maç birden yönetiyorlar. Çok yoruluyorlar. Evet. Amatör. Ama koşu mesafeleri hala var. mesafeleri <gülüyor> düşük. O zaman 2,5 buçuk kilometre var. Evet. <gülüyor> evet. Peki, yani hani biraz İstanbul üzerinden konuşuyorum. Evet. Ama. İstanbul'daki garem nüfus Müslüman nüfus arasında mesela. Rumlar ...daha mı yatkındır futbola... ...yoksa işte Ermeniler de o kadar gerisi mi? midir? Yani aslında şimdi... ...basından takip ettiğimiz... ...matbuattan diyelim hı hı. o zamanın deyimiyle... ...sanki Rumlar daha... ...şey gibi. Ee, Bu arada matbuat derken sadece Müslüman gazetelerini... ...kastetmiyoruz var, herhalde kastetmiyor. Tüm basını o bütün, zamanki kastediyoruz yani. Tüm basını kastediyoruz yalnız... Ermenilerle ilgili haberler bir Ermeni matbuatı var ayrıca. Hı hı hı. Yani Rum matbuatta var ama Ermeni matbuatı daha daha geniş anladığım kadarıyla ve orayı ben tam olarak tarayamadım açıkçası. Evet, duyduğum. Ee, o yüzden de şimdi Rumlar Ermenilerden daha iyi top oynuyordur diyemem. Hı hı. Mutlaka onlar da oynuyordur, onlar da oynuyordur ama bizim İstanbul gazetelerine, Türkçe gazetelerine daha çok yansıyan Rum takımları. İngilizlerle daha çok ilişkide olan Rumlar ondan kaynaklanıyor olabilir. Yani Kadıköy Kulübü özellikle Rumların birinci kulübü başkanı James Lafontaine. Yani Rum kulübünün başkanı İngiliz. Yani Rumlar federasyonu bağlamış. <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü tabirle <gülüyor> konuşursak. Şey var bir de formaları İngiltere'den ithal eden şahıs da Rum. Yani Vasilyadi. Hı -hı. O da Elpis Kulübü'nün kurucularından ve daha sonra Kadıköy'e gitmiş. Kadıköy Kulübü'nde... ilk forma sponsorluğu tabii <gülüyor> o zaman... Yine... Yani, <gülüyor> Kendi bunları... ismini <gülüyor> herhangi gibi. Evet, bu şekilde iz, bu zamana iz düşebilirsiniz. <gülüyor> ee, bir de şu ilginç tabii Tatavla Spor Kulübü var. Başta, Tatavla. Başlı başına başta. bir Tabii, kulübü evet. Tatavla. O zamanın deyimiyle terbiye bedeniye. Yani beden terbiyesinin e, ilk olarak kurulduğu İstanbul'daki... ...halen yaşayan kulübümüz... ...1896 olduğunu tahmin 118 ediyorum. 118'lik yıllık bir geçmişi var evet, bu kulübün. Ve şu anda da kurtuluş mirasına sahip çıkmış durumda. Bu da güzel bir şey. Yani kurtuluş, kuruluş tarihi olarak... ...1896'yı kabul ediyor. Tatavla'yı kabul ediyor. Daha eski evet. bir mevcut spor kulübü var mıdır mesela Türkiye'de? Ben i̇şte, kulüp de Konstantinopol vardır. Kuruluş tarihi 1880'den eski. Yok hayır, şu anda yaşayan... Şu anda yaşayan da yoktur değil mi? Yoktur. Yoktur. Şey olabilir Yunanistan'da olabilir artık. Hadi devam, Panyol, ya, Panyol. Mesela Panyol gibi. o olabilir. Evet, evet. Onların kuruluş tarihlerini de gerçi ben yazdım hep o devirler gene. 1890'lı devirler. Panyo e, en eski kulüp olabilir. Yani zaten bulunduğu yerde Atina'da galiba Nea Simirna <gülüyor> diye geçiyor. <gülüyor> yani, yani o yüzden Türkiye. Galatasarayla maç yaptılar galiba 2009'da mı? 2006'da mı? Bir UEFA Kupası maçı oynadılar. Ha, evet evet, evet ee, aynen. şey Kupası maçı oynadı yapıldı, evet. bildiğim kadarıyla. Ve stadyumun adı da şeydi Neasimirna'ydı. Yani o yüzden onu bir e, bizim bizim kulübümüz olarak da görebiliriz bence. E, ben öyle görüyorum şahsen. Aslında coğrafyanın bulunduğu ismi mi de coğrafyasını anlatıyor aslında pan diye Panionyalların delili çok, çok büyük bir gibi. şekilde anladım. evet dediğin <gülüyor> gibi hakikaten hani bugün Panionios diye <gülüyor> i̇şte, diye böyle tabii, aklımızda o anlamını tabii. kaybetmiş o da bir de Panionia dediğin evet. gibi, doğrusu o yani o pan şekilde Panionia doğru ee, İzmir demişken İzmir'deki İzmir, tabii, İzmir futbolunda biraz İzmir futbolu, maalesef gri bir şeyi var sis tabakası içinde bir e, hali var e, bir türlü Ulaşamadım fakat ulaş ulaşacağım yani. Yani ulaşamama istiyorum. nedeni Ulaşıma... İzmir'deki büyük yangın ondan bahsettik. Ondan bahsettik Biraz... ama İzmir'e gidip yine de bir araştırma yapılabilir. Yani her şekilde yapılabilir. Burada beni merak ettiğim bir şey var. Mesela Koç ailesinde bir şey var mıdır acaba? Çünkü malum Rahmi Koç'un gelinlerinden biri. Bu ilk şeylerinden de olan Jiro ailesinden. Karolin Jiro. Hmm, Jiro. Yani olimpiyata da katılan değil yani, mi? 1896 olimpiyatlar. Vito'lar ve Jiro'lar. iki aile tabii. var. Evet. Hmm. Onların Biz, burada İstanbul'da evet. da izdüşümleri var. Evet, Devamı tabii. da var. Modada <gülüyor> da onlar var. Yani Maltaslar dediğin gibi Vital'lar ve Jiro'lar. Bu Ellerinde muhakkak aileler. bir arşiv vardır mı diyorsun? Bu vardır. aileler 300 yıldır burada mutlaka <gülüyor> e, saklamışlar. Yani hele boğaz. o şey kültürü. Vardır. E, İngiliz Batı vardır. kültürü. <gülüyor> mutlaka vardır. Yani bir şekilde bulunabilir onlar ama nasıl bulunabileceği yani o konuda birazcık emek sarf etmek <gülüyor> lazım. Yani her şeyi buradan İstanbul'dan yapmak mümkün değil. Tabii tabii o gitmek Kesinlikle lazım. ortaya çıkıyor. O zaman çıkıyor. şöyle yapalım. İzmir'le ilgili şunları söyleyebilirim ama. Yani bildiğim kadarını tamam, söyleyebilirim. Buyurun. İzmir'de ligler İstanbul'dan önce başlamış. Ee, bazı makalelerden algıladıklarımla bunları söylüyorum Hı -hı. size. İstanbul'da yayınlanmış gazetelerde bunlar yazıyor. İzmir, Atina, Selanik ve İstanbul'da ligler var diyor. 4, yani Ege'nin dört tarafında da diyor ligler 4 var. Dört büyük, şehri, 4 büyük şehrinde lig var. Ve bunların şampiyonlarını birbiriyle karşılaştırırsak gerçek şampiyon da buluruz diyor. Yani... Bahsettiğimiz tarih nedir? 1906. 2006, 1906'da e, en kadim şampiyonlar liginin haberini veren bir aslında Rum bir okuyucu var. Levan Terrell gazetesinde. Yani böyle bir şeye bahsedebiliriz. Ve yine aynı makalede diyor ki İzmir'de diyor... ...daha önce başlamıştı diye... ...orada bir antiparantez bir durumda var. Yani... ...tahmin ediyorum ben 1900'lerin... ...hemen başında... ...James Lafontaine gene kuruyor... E, ...İzmir Ligini ve... ...büyük ihtimalle Bornova oynuyor... ...Simirna oynuyor... E, ...Rum takımı ilk başta olmayabilir... ...ama daha sonra olabilir... E, ...bu 1922'ye kadar devam ediyor yani 22 sene İzmir Ligi hiçbir şekilde kesintisiz olarak devam ediyor ve bu bu 22 sene zarfında benim bildiğim kadarıyla hiçbir Türk takımı katılamıyor bu lige. Almıyorlardı. Yani oradaki ligin e, James Lafonten yok artık orada. James Lafonten İstanbul'a geliyor. James Lafonten çok e, ne, nasıl denir? Açık fikirli bir adam. Yani herkesin olmasını istiyor. Hı hı. Fakat İzmir'deki anladığım kadarıyla düzenleyenlere bir şekilde Türk takımları... Zaten ilk Türk-İzmir takımı 1912'de kuruluyor. Evet, 1912'de ha. kurulduğu için e, o takımların o Balkan Savaşı ve daha sonra akabinde Birinci Dünya Savaşı olduğu için bir husumet de var arada. Yani 1912'ye kadar da Türk takımı olmadığı için İzmir Ligi hep ecnebi levanten azınlık ruhunu Hiçbir zaman kaybetmiyor. Yani şey vardır mesela 1914'te 15'te 6 ay işte şampiyon olmuştur. Ee, 14 değil de 15 16 falan da. 6 ay Türklerin kurduğu birlikte şampiyon oluyor. Yani 6 ay Midilli karşıya kadar Rubuskar diye bir takımlar var. Ama en iyi takımların olduğu o, o Evet o yani Paninius e, Pani, Pan, Pan, Pan, Pan, Pan, <gülüyor> Pan <gülüyor> ve Apollon'un olduğu ligde şampiyon olmuyor. Yani orada bir şey var. Nüans var diyelim. Orada fark var. Evet. 20 dakikayı doldurduk farkında olmadan İzmir futbolundan bahsediyorduk. Evet. Dario Moreno dinleyeceğiz. Dario Moreno canım İzmir isimli parçasının ardından libero devam edecek. <gülüyor> Canım Dilber şehir, eşsiz sevgili İzmir Ulu çatal kayan gök mavisi körfezin Yeşil yamanların çeşitli bağlarınla Eğenin güzeli inciler incisisin Canım dilber şehri eşsiz sevgili İzmir. Gurbette sensizim, avar bir eksizim. Kalbim seni arar, hep senin için çarpar. Sevgili İzmir'im, canımı veririm ben esirinim. Dünyayı dolaştım Birçok kıta açtım. Güzelim İzmir Eşini aradım Her yeri taradım Bir tanem İzmir Daracık yolları Yiğit effelerinle Körfez'de mehtabın Denizde grubunla, güzeller güzeli, dilberler dilberisin. Senden ayrılamam, seni bırakamam sevgili İzmir. Canım şehir, eşi sevgili İzmir Gurbette sensizim, avare bir öksüzüm Kalbim seni arar, hep senin için çarpar Senden ayrılamam, seni bırakamam Açık Radyo 94.9'da Libero programı devam ediyor. Dario Moreno dinledik. Dario Moreno'dan Canım İzmir isimli Parça vardı Az önce radyolarda Yahudi asıllı Türk gitarist, piyanist ve sinema oyuncusu diyor. Bizim de e, Dario Moreno'yu çalmamızın sebeplerinden biri hem Mehmet Yüce'nin Osmanlı Melekleri kitabında geçen iletişim yayınlarından çıkmış bu kitap. E, azınlık kulüplerini konuşmamız, tabii bunu konuşmamızın nedeni de 6-7 Eylül olaylarının yıl dönümüne denk gelmiş olması biraz da konuyu kitaptaki konuları biraz da bu şekilde çerçeveledik. Evet, bu hafta program el, el, biraz... 59 yıl olmuş bugün. Tam. Evet. Anladım, bunlardan bahsediyorduk. Hmm. İzmir futbolundan bahsediyorduk. Canım İzmir'i çalmamızın nedeni de buydu. İzmir futbolundan bahsetmeye daha devam edeceğiz. Alta İdman Yurdu kurulmuştu. 1914'te İzmir'de Evet. şampiyonlukları vardı. Şampiyonlukları var. Türk Liginde. Türk Liginde. Türk Liginde şampiyonlukları var. Tabi bu şey demek de değil. Yani bu 6 ayın başarısını küçük görmek demek de değil. değil, 6 ayda sonuç itibariyle İzmir Ligi'nde şampiyon olmuş. İzmir'de bahsedeceğimiz şeylerden biri de çayırlar belki. Karşıyakan'ın e, futbol oynadığı yere Omiros tarlası deniyor. Hatta Karşıyakan'ın kurulduğu yer de oralarda bir yerde. Panyonyos'un oynadığı yer aslında Panyonyos çayırı önce ismi. Fakat o semtin adı ise Punta da Rumca tahmin ediyorum bir nokta veya liman gibi bir anlamı da olabilir. Yani öyle bir anlamı da var. Bu şu anki Alsancağ'ın olduğu yerin eski ismi Punta diye geçiyor. Ve daha sonra o çayırın ismine de uzun bir süre mecmualar Punta çayırı olarak söylüyorlar. Mecmualarda İzmir'den bahsederken hep şöyle ...başlanıyor. Güzel İzmir'imizden... ...spor haberleri diye geliyor. Evet. Yani İzmir'in lakabı her zaman güzel. Yani bundan... E, ...1920'lerde... ...hatta onlarda... ...bahsedilen e, lakap bu. E, güzel İzmir'imizden spor haberleri deniyor. E, ve... ...ilk olarak... E, ...İzmir'de... ...özellikle işgal devrinde... ...Altay'ın yabancılarla yaptığı maçlar... ...söz konusu... Gemi takımlarıyla yaptığı maçlar. Ee, ondan önce tabii Bornova ve Simirna kulüplerinin kendi aralarında yaptığı maçlar, İstanbul'u ziyaretleri. Bunları daha önce konuşmuştuk daha önceki Hı -hı. programda. Evet. Onlara şu anda değinmiyorum. Altay ve Karşıyaka özelinde. İsterseniz gidelim. Daha da çok iyi. bir intişim. de şu mesela 1922'den sonra bir azınlık kulüplerinin varlığı söz konusu var Yok mı? artık. Yok. Hı -hı. yok. Benim bildiğim kadarıyla yok. Ee, hepsi Hepsi terk ediyorlar. Taşınıyorlar. Değil mi? Evet. Taşınmak biraz <gülüyor> e, biz... <gülüyor> fazla kibar <gülüyor> oldu. Evet. Hafif oldu ama evet taşınıyorlar sonuçta. Ee, Atina'da Neasimirna diye bir yer kuruluyor. Yani buradaki herhalde en güzel o, o anlatıyor. İzmir'i o kadar özlüyorlar ki yeni bir İzmir kuruyorlar Atina'da. Ee, buradan aslında belki de peraya dönüş yapabiliriz. Pera var İstanbul'da da biliyorsunuz Galata'nın devamı aslında Pera. Galata'dır esas semtin adı. Karaköy dediğimiz yer bugün bizim Galata Kulesi'nin olduğu yer. Burası Levantenlerin iş merkezi. Yani bütün gemilerin yanaştığı liman da burası ve İstanbul'un karşısı. Yani Köprünün öbür tarafı. Ve yüzyıllar boyunca bir ticaret merkezi demişti. Evet, Zaten kuleyi Cenevizliler yaptırmış. Galata'nın iki anlamı var. Rumca bildiğim kadarıyla karşı demek. Bir de süt anlamına gelen bir anlamı var galiba. İyi süt olurmuş. İki tane şey okudum e, bu konuda. Hı hı. E, hatta Beyoğlu Spor başkanıyla görüşmüştüm. E, Beyoğlu Spor ziyaretinde. Kendisi bana... E, karşı taraf olduğunu söylemişti yani Rumca anlamına karşı taraf yani İstanbul'un karşısı Galata. Ya Pera şimdi Ga İstiklal Caddesi de şeyin devamı. Pera ise, ise Galata'nın uzantısı daha önce yokmuş öyle bir yer Taksim'e kurtlar inermiş mesela falan yani Taksim hiç hemen hemen yok İşte o yüzden kışla ve talimane var değil mi şehrin tabii, ucunda kışla, bir ucunda tabii, tabii kışla ve Talimhane var <gülüyor> şehir bitiyor çünkü. Şehir orada <gülüyor> bitiyor yani o köymüş şişliymiş oralar yok öyle yerler Varsa da kırsal. Varsa da kırsal. Yani Taksim'e kurt indine göre Taksim'de kırsal. <gülüyor> yani askeri bölge zaten. Tabii askeri bölge. Ee, şöyle bir durum var. Ee, Galata'da oturanlar, çalışan levantenler ve azınlıklar var. Levantenler Moda'da oturuyorlar, Kadıköy'de oturuyorlar. Azınlıklar ise yani Ermeniler, Rumlar ise Pera'da oturuyorlar daha çok. Karşılıklı alışveriş sırasında futbolu bu şekilde. İşi, ama işe şey geliyor. Galata'ya geliyorlar. Tabi Hepsi Galata'ya e, geliyorlar. He, Galata'ya. Demiştim. Gal, İstinbolcuları ile geliyorlar. Ya, şimdi Levantener, İstinbolcular ile geliyorlar. Rumlar ve diğer Levantener, yani P Perada oturanlar ise o yüzden işte o tüneli yapıyorlar. Tünelin yapılışı da o ya yani bir şey ihtiyaç. 1875'tir, değil mi? E, Tabi. İşte o da oradan yapılıyor. Hatta. İlk yapıldığında galiba sadece bir hafta kadar sadece hayvanları taşımışlar test amaçlı bakalım ne olacak <gülüyor> <gülüyor> Kedi köpekleri de doldurmuşlar içine. Evet. E, Pera. Pera. Pera böyle bir yer burada çok e, en fazla oturan nüfus tabi Rumlar dolayısıyla onların sanat ve spor faaliyetleri de burada olacak. E, İttihat ve Terakki ile beraber 1908'de bir kulüp kurma çılgınlığı var İstanbul'da. Ee, onlardan Evet. Baktım. Çünkü sivil kitapta girişimler da... serbest artık. Evet, tabii, e, e. Serbest. Yani Dernek, da... dernekler yasası var. Yani <gülüyor> o yüzden istediğin her şeyi kurabiliyorsun. Kurulan yani. Türk futbol takımları Osmanlı tabii o zaman ama hepsinin tarihi 1908 diye geçiyor e, tabii, Anadolu Beykoz Zindeler, Vefa, İdman Yurdu. Mühürdar Futbol Club... ...işte Beşiktaş Jimnastik Kulübü 1909 He. diye geçiyor burada. Sen evet. ben Sport kulübü vesaire vesaire evet, diye. Evet bu şekilde gidiyor. Bunlardan yani, biri de Pera mı o zaman? Bunlardan biri de evet. Pera. Bunlardan yani biri de Pera. Şimdiki ismi aslında Beyoğlu Spor diye. Beyoğlu Spor. Diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Onu demin Volkan'la konuştuk. Pera 1908'de kurulan Pera 1922'de yurdu terk ediyor. 1923'te kurulan Pera ise ikinci Pera. Hı -hı. Beyoğlu Spor. Yani ilk Pera ile ikinci pera'nın arasında e, benzerlik de kurabilirsiniz, kurmay edebilirsiniz. Peki bu, bu 1922'de terki diyar eden terk pera ayeka'nın şey midir? Aslında, evet, ayekle mi? paukun atasıdır. Hı hı hı. Yani Fransa'ya gittiler, Fransa liginde dahi oynuyorlar. E, sonra bir kısmı hatta Fransa'da kalıyor, Frans kulüplerine de gidiyorlar ve fakat bir kısmı da Yunanistan'a dönüyor. Aslında onların ülke bizim yurttan kaçma gibi bir niyetleri yok normalde ama burada öyle bir tantana yapılıyor ki arkalarından. Evet, spor alemi dergisiydi. Spor alemi mecmuasında yapılıyor da. gazetelerde akşamda yapılıyor cumhuriyette yapılıyor yani inanılmaz bir tantana yapılıyor arkalarından yani diyor ki işte bunlar kaçtılar gittiler şöyle oldu böyle kendilerini şampiyon ilan ettiler diyorlar. Halbuki Türkiye'nin şampiyonu Fener'dir Galatasaray'dır şudur budur Futbol Federasyonu Fransa Futbol Federasyonu'na yazı yazıyor. Pera bizim şampiyonumuz değildir diye falan. Bu bu kadar uzuyor mevzu. Bu kadar uzadığı için tahmin ediyorum. Beyoğlu Spor yani Perallılar da dönemiyorlar. Bir kısmı orada kalıyor, bir kısmı da Yunanistan'a dönüyor. Tabii bu arada İstanbul'a Türk ordusu giriyor. Evet. Bu da 1922 23 23 22 23 23, 6 Ekim 23'tür. 22, 23, 23, ha, 23'tür. 23. Bir yıl peki. bekler ordu İstanbul'a girmek için. 22 benim bildiğim ama neyse peki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, giriyor ve ee, o da etken olabilir yani sonuç itibariyle. Dönemiyor Hı. bir türlü. Bir şekilde dönemiyorlar Yani oradan. bu basının işte Basın, kaçtılar, kaçtılar baskısı şeyi çok. da bundan kaynaklı tabii, olabilir. Tabii, tabii. Sonuç itibariyle Paris'te bir kısmı kalıyor. Bir kısmı Atina'ya ve Selaniye'ye dönüyor. Selaniye'ye dönenler Paok'u kuruyorlar. Ee, Atina'ya dönenler de Ayaki kuruyorlar. İkisi de Türk doğumu olarak adlandırılır. Yani o K'ler hep Konstantinopoy evet, bir çok zaten. Birçok kişi biliyorum. Hatırlatalım evet, o K tabii. aslında Yunanca İspan, e, İstanbul, İstanbul demek. İstanbul evet. demek. Ee, Paok e, ve Ayak olarak. Ne evet, zaten 1900 Atletiki Enosis İstanbul evet. futbol evet. Iı, 100. yılıydı galiba AYEK'in ya da Galatasaray'ın 100. yılı vesilesiyle ikisi Oynadılar. kardeş kulüp Tabii. olup maç yapmıştık. Evet, var. Evet. Galatasaray e, ikinci Beyoğlu Sporla da ilkiyle de çok iyi anlaşıyor. Bunun bunun sebebi e, iki kulübün binaları çok yakın birbirine. Parmak kapıda İkisi de hemen hemen. Hı hı. Ee, Hala da orada komşu, Galatasaray. Tabii Hastun Galip sokak, sokak oluyor ya Bayoğlu Orası Spor daha sonra. Beyoğlu Spor da orada. orada. Spor da orada. O yüzden birbirleriyle çok Mesela yortu günleri vardır Şeyin Hristiyanların. E, yortu günlerinde maç yapıyor Galatasaray'la Beyoğlu Spor. Birkaç kere ben rastladım. Yani, yani İngiliz adeti gibi aslında. Tatil günü değil mi? Maç Tabii Aynen. maç yapılıyor. Aynen. Yani 25 Aralık mı oluyor, 24 Aralık mı oluyor o, o günlerde. Rumlarınki farklı. Farklı. Evet. Ocakta. Tamam Ocakta. E, bu şekilde bir e, Beyolus Sporla Galatasaray arasında bir şey var. O yüzden galiba e, Galatasarayla ayak arasında böyle e, ara sıra önemli günlerde maçlar yapılıyor. Peki Hala. Yeni Pera Pera ismiyle kuruluyor yine öyle mi? Yeni Pera yine aslında Beyolus Spor olarak kuruluyor ama. Hı -hı. Bizim basın ona Pera diyor. Ha, alışkanlıkla Alışkanlık bir. olarak hı hı Pera hı diyor hı. uzun bir süre. Kırklara e, kadar Pera diyor neredeyse. Daha sonra Beyoğlu Spor demeye başlıyor. Ama Şu, onların kendi logolarında hep Beyoğlu Spor ha. diye. Şu, bir geliyor. süre eski kaynakta şey, Pera parantezci Beyoğlu, Beyoğlu spor, spor, spor yazar zaten. Yazar. Evet, evet. De, bu arada tabii şey var bir de. Taksim kulübü var. Ermenilerin. Ermenilerin. Daha sonra Şişli oluyor. Şişli. Yeni Şişli oluyor. Yeni Taksim oluyor. Bir şekilde... Şu, Şu anda hala Taksim spor olarak Şu anda hala Taksim spor bildiğim kadarıyla. Hı hı. Şişli spor da var ama. Şişli spor da var ama onlar bir aralar birbirinin hı hı. devamı takımlardı. Hı. Ama sonradan ikisi ayrı ayrı takımlardı o. Olmuş olabilir. Hı hı. Sanırım Şişten'in başkanı Karun Kovan çekim. Ben evet. tanıyorum yani. Onu voleybolda Türkiye birinci günde oynadılar. 7-8 yıl Taksim Taksim sporunda hala öyle mi? Tam emin değilim ama Garo Hamamcıyan diye geçiyor. Eski başkanlarından evet. bir tanesi. O da zaten ülke futbolunun belki de e, son Ermeni yıldızlarından bir tanesi. O, tabii. tabii. Ee, 70'lere kadar oynuyor. Ondan ülke, sonra bırakıyor. Ülke sporunun mesela çok önemli yıldızlarından biri de milli takımımızda oynamış olan Vasil Alexandridis'tir. Çok ünlü bir mesela masa tenisçimizdir. Beyoğlu Spor oyuncusudur o da. Şeyin yani şu anda akın voleybolcu şey değil mi? Violetin, Violet Violetin evet. Violet babasıdır Violet'ün. Şey mi? Ben? Vasil Alexandridis. Evet. Bilmiyor muyum ben? Bilmiyorum. Hı. Yani doğru da olabilir. Hı hı. E, Vasil Alexandridis Atina'da şu anda. E, ama e, hatta şöyle bir anekdot var. Erzurum'da Türkiye ile Suriye arasında masa tenisi maçı yapılıyor. Ee, Türkiye milli takımında oynayanlar Vasil Aleksandredis, kardeşi Fani Aleksandredis, bir de David Dişli. David de Yahudi. Hı hı. Tümü gayrimüslim yani. Tümü gayrimüslim. Bahsettiğiniz 70'ler herhalde değil mi? 70'ler. Suriye takımında oynayanlar da Süleyman Abdullah <gülüyor> Erzurumlar Erzurumlular diyorlar ki ya hangisi bizim takımınlardır? <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir durumda söz konusu. Ee, Beyoğlu Spor e, ile... İstanbul Ligi'nin gediklisi bu arada Beyoğlu Spor tabii. Çok uzun yıllar tabii. tabii. Şimdi şöyle bir durum var orada onu izah etmek isterim size. Bu gayrimüslim takımları aynı zamanda gayrifedere yapıyorlar. Yani normal İstanbul Ligi'ne almıyorlar önce, sokmuyorlar. Uzun bir süre. Bir ayrımcılık var orada. Bir, evet, o Or orada bir ayrımcılık var. Halbuki bu bu kulüplerle özel maçlar yapıldığında muazzam hasılatlar elde ediliyor. Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan sonra en fazla taraftarı olan Perayla Taksim. Yani, ya Şişli. Sonraki e, adı. Yani şimdi Gezi Parkı'nın olduğu eski kışlanın bahçesinde evet. stadın olduğu yerde evet. maçlar yapılıyor. Maçlar. En büyük seyirciyi Evet. Gayrimüslim takımları evet. topluyor. Evet. Bahsettiğiniz yıllar 20'ler, 30'lar değil mi herhalde? 30'lar, 40'lar. He. 40'lar, hatta. 40 ...yirmilerde çok daha fazla. Yani Pera-Fenerbahçe maçında mesela... ...Peralılar daha çok. Hı hı. Yani böyle bir şey şu anda aklınız alabilir mi? Pera-Fenerbahçe maçı oynanıyor. Fenerbahçe... Hangi yakada atacak. oynanıyor? Taksim'de. <gülüyor> Taksim'de e Deplasman de <gülüyor> evet. <Haklısı>. Union Club <gülüyor> Stad'ında <şeyle> oynatsaydı. <gülüyor> orada da çok fazla yalnız rum var. durumlar <gülüyor> durumlarda çok fazla söyleyeyim. Yani sonuç itibariyle çok çok enteresan bir şey. Fenerbahçe penaltı atacak maçta attırmıyorlar penaltıyı. O kadar fazla peralı var ki sahaya giriyorlar. Allah Allah. Maç yarıda kalıyor falan yani. Böyle bir durum <gülüyor> var. Bunun dışında pera-taksim maçları muazzam bir derbi. Kavgalı, dövüşlü... Küfürlü, sunturlu, acayip. Yani Rum-Ermeni Rum, Ermeni rekabeti. Rum, çok sıkı Rum bir Rum-Ermeni Ermeni rekabeti tabi. var. Rum-Türk, Türk-Ermeni ve işte Rum-Ermeni hepsi birbiriyle rekabet halinde. Yani bugün tahayyül bile edemeyeceğimiz Yok, bir rekabet. Yok, tahayyül edememiz... yani yani Bugün çünkü bambaşka evet. bir... Bambaşka bir, bir dünyada alıyor. yaşıyoruz. Hı. Yani çok... Peki buradaki bu mesela maçlardaki çekişme o zamanki Türk basında böyle bir hamasi dil olarak yansır mı onu? Hem böyle... de felaket matbuat Hı. savaşları var. Hı. Şöyle söyleyeyim size spor alemi mecmuası Fenerbahçe'yi tutuyor. Spor alemi kimindir Refik Çelebisa'de Sayit Tevfik Beyindir. Ee, en uzun süren ve en benim gördüğüm en faydalı ve kaliteli olan spor mecmuamız fakat muazzam bir Fenerbahçeli. Ama şimdiki kadar sığ ve çiğ değil tabii Fenerbahçeliliği evet. çok çok çok asil bir Fenerbahçeliliği. Nezaket var. kuralları, Nezaket de değil mi? kuralları şey içinde oldu. yani şimdiki o spor matbuatında gördüğümüz o rezillik yok burada. Son derece kaliteli bir şeyleri var birbiriyle çekişmeleri var. Ama o kibar var. dille çok böyle bir dokundurma olur değil çok mi? Çok yani... daha güzel <gülüyor> aslında dokunduruyor. <gülüyor> Galatasaraylılar Fenerbahçe'nin matbuattaki üstünlüğünü yıkmaya çalışıyorlar. Çalıştıkları için de Türkiye İdman Mecmuası'nı çıkarıyorlar 1922'de. Benim 22'de ıslah etmemin sebebi şu Refet Paşa 22'de geliyor çünkü İstanbul'a. Tam o sıra Teşrin Saniye'de Kasım'da Türkiye İdman Mecmuası kuruluyor. Türkiye İdman Mecmuası'nda Yusuf Ziya Bey ve Tahir Yahya kuruyorlar. Saadun Galip'le beraber sizin o isimlere aşina olmanız lazım. Üçü de Galatasaraylıdır. Galatasaraylar kuruyor. Fakat spor alemiyle o dönemde 3 yıl bazında 1922'den 25'e kadar kavga ediyorlar resmen. Yani görseniz oradaki o şeyli atışmaları. Ama bir Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe, Fenerbahçe yani çatışması. Azınlıklara var. karşı Azınlıklara karşı şöyle bir şey var. Hı şimdi geride bir husumet var. Yani işgal devrinden kalmış bir şey hesap var. O 3-4 yılın değil mi evet, muhasebesi? O 3-4 yıl çok büyük acılar çekilmiş, bir şeyler yaşanmış. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama bir şeyler olduğu hı, kesin. Hı. Ve oradan oradan kalan bir şey husumet var. Fakat o daha sonra kıtlı yıllara doğru affoluyor aslında. Yani bir şekilde yani hesaplanıyor onlar ve ee, bir şekilde e, Türkler de Rumlar da Ermeniler de o, o yaşananlarla yaşamayı öğreniyorlar sanki. Evet, herhalde 42 yani, var, varlık vergisi tekrar bir darbe vurana ha, kadar belki. Dar, bir... Yani bu 30'lu yılların sonuyla 40'lu yılların başlangıcında e, İstanbul'da Türkler Ermeniler Rumlar e, pek bir problem olmadan yaşıyorlar. Çünkü Beyoğlu spor falan da artık diklere alınıyor. Hı hı. Taksim hatta bir tanesinde mesela şimdi ikinci kitapta var o. Aynı anda birinci İstanbul birinci kümede hem Beyoğlu Spor oynuyor hem de Taksim oynuyor. Çok çok güzel bir şey. Biri var. Rumların ağırdı evet. oldu, bir Biri de Ermeniler. Ermeni Ki burada olduğu. zaten 8-10 takımlı falandır İstanbul'da. Tabii tabii gibi o, çok... kadar, Hı -hı, o, o kadar o kadar ve, ve burada onların oynuyor olması çok çok güzel ve Lefter Taksim de henüz daha. De evet. oynuyor ve ilk maçını Galatasaray'a karşı oynuyor ilk ilk birinci kıvam. Bu arada maçı. yani Beşiktaş'ta oynamıyor. Defterrum, değil mi? Ermeni takımında evet. oynuyor. Evet. Ermeni takım yani demek oynuyor. ki o takımı daha parlak bulup. Tabii o, yani evet. öyle öyle denk geliyor. Ha. Ben şeye bakıyorum tabii kitabın şimdi e, bu birinci kitap e, bahsettiğimiz 360. sayfasında 1921-22 İstanbul Ligi ve Pazar Ligi'nin puan cetvelleri var. İstanbul Ligi'nde Herhalde bir Müslüman takım ağırlığı görüyorum ama Tabii. Pazar Ligi ilginç. 11 takım var. Evet. Ee, 3'ü Ermeni takımı. 4 durum takımı. Biri Musevi takımı. Sadece 2 evet. Türk takımı var. Bir bir biri mesela, beşiktaş. Hatta bir tane de mesela Stella diye bir takım olması lazım. Mesela İtalyan, ya, İtalyan takımı İtalyan, da var. Stella, İtalyan evet. takımı var. Evet. İtalyan takımı da var. Yani çok çok kozmopolit bir lig var orada. Ee, çok güzel bir lig. İlginç olan şu. Evet, <gülüyor> bu futbol yani. muhabbetine daha sonra işte 1970'lere kadar hani tek tük adı sayılan e, gayrimüslim oyuncular da hani e, işte Rum, Ermeni ama Musevi e, ya da Yahudi oyuncuya biz az rastlarız. Burada e, Makabi takımı var. Makabi takımı evet. var. Ve bu Maka, ba tabii. mevzu bahis sezonda şampiyonluk, şampiyonluk iddiası var. Şampiyonluk, şampiyon oluyorlar. Evet. Hı -hı. Yani. Makabi Türkiye'de bir sezon şampiyon olmuş. O o sezonda çıkar. 2020'den sonra bir tartışma var galiba evet, o dair, O sezon mi? Beşiktaş Pazar Ligi'nde şampiyon oldu diye söylenir ama puan cetveli öyle söylemiyor bana. Yani benim bütün o maçları çıkardım, ee, Maccabi'nin son iki maçını bulamadım. Mağlup olsa bile şampiyon oluyor. Yani o şekilde bir puan cetveli. Beşiktaş'ın 10 söylüyor. maç gözüküyor. Evet. evet. Maccabi'nin 8. Evet. Maccabi yani olmasın. diğer iki maçında. Şan, e, mağlup olsa bile birer puan alacak en az. Ha öyle bir Tabii, durum var. Tabii, puan yine, sistemi. Yine şampiyon oluyor. Yani hı hı. o yüzden e, üçlü puan sisteminde de ikili puan sisteminde de her ne olursa olsun Makabi'nin şampiyon olduğunu görüyoruz. Yani aslında. şuna bakarsak puanlara eşit 12. Evet. Beşiktaş'ın ortalığı artı 7. <gülüyor> artı ama o zaman <gülüyor> o zaman ben ondan iddia ediyorlardı. O zaman ortalık öyle şey yapıyor yok, yok, Bölmeyle yapılmıyor. Bölmeli yapıldı. Bölmeyle, yapılıyor. bölmeyle yapılıyor da O zaman hiç yok. Hani bugünkü avaracı. mantıkla bakarsak. Beşiktaş'ların <gülüyor> daha doğru gibi gözüküyor ama... <gülüyor> Yok bugünkü mantıkla bakamayız ona. <gülüyor> o günkü mantığa Zaten göre olmuyor. Şey yani, e, o, ben orada izah da etmiştim onu. Hangi puan sistemi olursa olsun mutlaka bir <gülüyor> orada şampiyon gözüküyor. Şimdi bir kısa yine müzik molası vereceğiz. Aslında uzunca bir parça ama kısa bir e, bölümüne yer vermek durumundayız. Zamanımız daraldı. Yine... Tatyus Efendi'den devam edeceğiz bu sefer. Gamze'deyim. Deva bulamam. Onun bir bestesi. <Gülüyor> Radyo 94.9'da Libero devam ediyor. Son düzlüğe girdik. Girmeden önce de Tatyus Efendi'nin bir bestesi olan Gamze'deyim Deva Bulamamı e, dinledik. Melihat Gülses seslendirdi. Tatyus Efendi'yi çalmamızın bir nedeni Ermeni bir besteci olmasıydı. Hem içinde bulunduğumuz gün nedeniyle 6-7 Eylül e, olaylarının 59. yılının olması nedeniyle bu parçaya verdik. Hem de e, 1800'lerin sonundan 1900'lerin başından azınlık takımlarından bahsediyorduk. Konuğumuz Mehmet Yüce Osmanlı Melekleri isimli bir kitap yayınlandı. İletişim yayınlarından birinci cildi bu daha. Birinci cildi daha anca iki programda tamamlayabildik. Ha, Türk Hatta, futbol tarihi birinci cilt. Evet. Yani çok az kişinin bildiği Türk futbol tarihinin en e, ilk dönemlerini evet. e, anlatan bir kitap. Evet. Erken romantik <gülüyor> dönem demiştik değil mi? <gülüyor> Öyle demiştik galiba. Yani. Daha 1900'lerin başındayız ve Pazar Ligi'nden bahsediyorduk. Şampiyon Monsevi bir takım. Makabi. Günümüzdeki evet. Makabi ile bir ilgisi var mı diye soralım direk. İsrail'deki Makabi evet. ile. Şimdi Makabi e şey İbranice tahmin ediyorum beden eğitimi gibi bir şey demek galiba. Zaten herhalde iki ya da dört yılda bir İsrail bir makabiyat oyunları yapıyor. Dünyadaki bütün evet. Yahudiler ki evet. Türkiye'den de bir ekip gidiyor. Hı -hı. Bir makabiyet oyunlarına yarışıyorlar. Hatta beş altı yıl önce şey Hı -hı. oldu. Oyunlar sırasında köprü çöktü. Bir sürü kişi yer falan. Yani şey açılış sırasında böyle süs köprüsü olur ya o çöktü. Yer oldu ama Türkiye'de takım gönderiyor. Nasıl Panermeni oyunları vardır Erivan'da. Evet. Yani dünya Yahudilerinin buluştuğu makabiyat oyunları ismi. Hı. Ya Maka bir e, çok genel bir isim Türkiye'deki, İstanbul'daki şöyle diyebiliriz. Maka bir İstanbul bu. E, Maka bir Aviv, Aviv var, Maka bir Haifa var yani falan işte. E, Makabi'nin yalnız bildiğim kadarıyla İstanbul'un, İstanbul'da basketbol şampiyonluğu da var. Evet, İstanbul liginin ilk dört sezon şampiyonu evet, Maka bir Basketbol ligi. Makabi. Yani gaz sarayda kadar... bir özelliği var yani. Futbolda da işte bir tane şampiyonluğunu bulduk. Bu, bunun dışında Makabi ile ilgili enteresan bir şey var. Çok, çok kısa değineyim ona da. 1909 yılında Beşiktaşlılar e, kulüplerini kurmadan önce Makabi'nin e, İtalyan tiyatrosunda Oda Kule'nin oralarda gerçekleştirdiği müsameresine gidiyorlar. Kışlık tiyatro diye geçiyor orası. O, o müsamerede çok şaşırıyorlar. Dünyanın her tarafından e, telgraflar yağıyor. Bütün Yahudilerden. Ve diyorlar ki kulüp kurmak demek bu kadar önemli. Bu kadar insanları birleştirici bir şey husustur. Bu olduğu için de Beşiktaş, Fuat Balkan, Beşiktaş kulübünü zaten kurmak aklında. Bu ona bir itici, itici güç de oluyor. Yani buradaki müsamereye davet ediliyorlar. Hareket ordusunun iki tane zabiti olarak. Ve daha sonra da Beşiktaş'ı kuruyorlar. Buna da kısaca bu şekilde değinelim ve şimdi bahsettiğiniz futbolistlere geçelim evet, isterseniz. Evet yani futbol e, tarihimizin kadim devreleri diyorsunuz kitabın Futbolist. başında. Evet. Sonrasında da içinde ayrı bir bölüm açıyorsunuz. Kadim futbolistler Hı -hı. diye geçiyor. Hı -hı. Özellikle İsmail abi bir önceki programda Fuat Hüsnü Bey'e biraz evet. daha fazla yer ayırmak istemişti. Tabi ilk Müslüman futbol kulübünü kuran kişi Tabii. kendisi Fuat Hüsnü Bey. Black evet. Stockings'dan bahsediyoruz. Ee, onun dışında Hasan Basri Bey var. Ee, Emin Bülent Bey var. Dalaklı Hüseyin Bey var. Hı hı. Dalaklı Hüseyin'in ee, Dalaş işermiş. Çok fazla koştuğu zaman. O yüzden ismi Dalaklı Hüseyin. Yalnız çok sert şut atarmış. Galatasaray'ın Avrupa'daki yurt dışındaki ilk golünü o attı. Dalaklı Hüseyin atmıştır. Galatasaray'da oynuyordu o sıra. Hı hı. E, yalnız Dalaklı Hüseyin'de Hasan Basri gibi profesyonel bir Futbolcudur. Hemen her kulüpte oynamıştır onlar ee, ikisi. Fuat Hüsnü'den sonra o ikisi geliyor. Evet, Hasan, Hasan Basri, Basri için... ile Dalaklı Hüseyin geliyor. Evet. Hasan Basri futbolumuzun virtüözü diye geçiyor. Evet. Ee, hatta bir maddeleri ayırmışsınız. Onun evet. Futbol geçmişini. Dördüncü maddede şöyle bir şey var. Bu memleketlerde oynadığı mu muazzam futbolla Büyük Sükse yaptığı Romanya Kralı Bükreş... E, muhtelitini 11 1 mağlup eden Galatasaray kaptanı Hasan Basri için şeytan bu dedi. Evet. İlk şeytan demiş. lakabını alan. Evet. Ilk şeytan lakabını <gülüyor> Hasan, Basri <gülüyor> Hasan Basri almış. Hasan Basri'yi mesela Kadıköy kulübünün e, şampiyon olmamasına rağmen moda kulübünün şampiyon olmasına rağmen şampiyonluk fotoğrafı çektirmesi vardır. Orada muhacim olarak Hasan Basri'yi görürüz. O takımda olmuyor. Şimdi, merkez muhacimi, Merkez muajim olarak görüyoruz Merkez muavin olarak görüyoruz. Çok pardon. Ha, Comber yani. oynuyor ha, merkez muajimi. Daha da kuvvetli bir oyuncu oynuyor. Fakat Moda şampiyon oluyor. Moda şampiyon olmasına rağmen Kadıköy şildi Moda'ya vermiyor. Tıpkı demin en başta Bebekle Moda arasındaki kriket, kriket. şiirini okudun ya. Ha, ha. Futbolda da ikinci yine bir şilt e, problemi ortaya problemi. çıkıyor. Kadıköy ile moda arasında. daha Yine sonra moda da... var işin içinde. Yine moda var işin içinde ama bu sefer mağdur moda. Bu, <gülüyor> mağdur olan moda bu, oluyor bu, kupu bu alamama. alamama ne kadar eski bir şey bu topraklarda bir türlü paylaşamama <gülüyor> evet. alamama. Bir, bir tane daha var hatta. Sonra da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında var, evet. şild meselesi var. Kayıp bir Fenerbahçe şey. Fenerbahçe şildi vermiyor Galatasaray'a. Kendi saklıyor. Şilt Şirin yanıyor Müzesinde galiba. Sonra 1900... tekrar yapılmış şey var. 1932'de Fenerbahçe kulübü yanınca Şilt de yanıyor. Hı -hı. O güzelim Şilt. İngiltere'den getirilmiş. Hı -hı. Sonra Fenerbahçe bütün kupalarıyla beraber Şild'in de replikasını yaptırıyor. Ve şu anda müzesindeki 1932'ye kadar olan bütün kupalar replikadır. Ama yaptırmış orada takdir etmek lazım. Aynılarını birebir yaptırmış. Hı -hı. Sait Salahattin Bey var. O da Fenerbahçe'nin ilk nesil futbolcularından. Ve, o da oradan geliyor. Işte. Ve de <gülüyor> <gülüyor> çok ilginç lakabı da Aslan Avcısı. Daha Galatasaray Aslan olmadan. Ama, ama sonradan gerçekten Afrika'da Aslan Avcısı'nı <gülüyor> çıkmış diye evet, de bir o, o <gülüyor> Onun için Aslan <gülüyor> Avcısı. Yani <gülüyor> burada bir şey var. Safari, e, ilk Safari. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sait Salahattin Cihanoğlu soyadı da. Son olarak da James Lafontaine'den bir bahsetmek lazım. James Yine Lafonte. kısa kaldı arasında. iki dakikamız kaldı ama. Peki. Mesela o kayıp şilt olayında Galatasaray Fener arasındaki olaydı. Neden Ali Sami Bey ona danışır? E, bir mektup çünkü yazar. E, olayı e, o şildi İngiltere'den getiren onlar. Kuralları koyanlar onlar. Galatasaray Kulübü'nün iddiası şudur. Ben zaten şildi daha çok kazandım. Bir de ayrıca üç yıl üst üste kazandım. 3 yıl üst üste kazandığım için de İngiltere'de bir işte kural vardır. 3 yıl herhangi bir kupayı 3 yıl üst üste kazanırsan zaten senin olur diye. Yani i̇şte. şimdi şampiyon kulüplerde olan şey işte aynı Aha. kural var. Hı. O kupanın orjinalini galiba... alabiliyorsunuz. Dünya evet. Kupasında üç yıl üstü da, üstü da var, var. galiba. 3 Art... üst üste olmasa bile var galiba. Esim artık yani. de... yok eskiden Tabii. vardı artık Hı. yok. Yok Hı. mu? Artık yok mu yok. peki? Yani sonuç itibariyle bu şekilde bir şeyi var danışması var. Ben vermeli miyim şildi hala futbol birliğine diye. Eee Tabi James Lafontaine o kadar şey bir adam ki e, kurallara bağlı bir adam. Biz böyle bir şey yazmadık oraya diyor. Yani İngiltere'de olsa bile biz bunu yazmamıştık. Kaldı ki diyor siz 1910 yılında diyor birliği bizden aldınız ve diyor Türklere geçirdiniz diyor. O yüzden benim Hı -hı. burada bir laf etmem doğru olmaz diyor. Fakat Ali Samiye'nin ona danışması, Ali Sami Bey'in danışması ve sonra ondan istediği, beklediği cevabı alamayınca da tekrar dönüp... Şild'i ee, Fenerbahçe'ye vermesi de büyük bir sportmenlik tabii. O da, o da güzel bir olay. Evet. Ee, aradaki Şild kavgası tatlıya bağlanmış en azından. Biraz birinci, da... etapta. birinci etapta. Bir <gülüyor> eve bakayım. Bir iki Şild var bende evde ama bakayım <gülüyor> onlar mı diye. Evet, bu e, keyifli sohbeti burada bitirmek durumundayız. Zamanımız sona erdi. Evet, bu kitabın ismini istiyorsan bir daha tekrarla. Çünkü evet. müthiş bir kitap. Yani Türk futbolunun ilk dönemleri hakkında, Türkiye'deki futbolun ilk dönemleri hakkında biraz daha derinlemesine bilgi edinmek istiyorsanız kesinlikle bir numalı kaynak bence evet, daha üzerine bir lazım. şey herhalde bilmiyorum var mı Mehmet Yüce konuğumuzda Osmanlı Melekleri kitabında e, yazarı iletişim yayınlarından çıktı bu kitap alt başlığını tekrar söyleyelim futbol tarihimizin kadim devreleri aynen ve birinci de, cilt ve birinci iki cilt, cilt daha yolda <gülüyor> evet, ikinci ciltler üçüncü cilt de yola çıktığında geldiğinde Tekrar görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkür ederiz bir kez daha geldiğiniz için ederim. programa. Alp Ulagay sana da teşekkür ediyorum. Güzel katkılarından. Beni, Beni yalnız sen, bırakmadığın geçici için. Geçici konu ev sahibi yaptın. Teşekkür ediyorum. Yani aslında <gülüyor> sen açık radyonun hep ev sahiplerinden bir tanesi. Teşekkürler bir kez Mehmet daha. Mehmet Bey'in de eline sağlık demekten başka bize bir şey düşmez laf düşmez. Evet. Teşekkür programın ederim. kaydını libero949.blogspot.com adresinde bulabilirsiniz. Hepinize iyi pazarlar. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Şerten ve İsmail Başöz.